Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün e, teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Seçkin Erdi. Hoş geldin Seçkin. Hoş bulduk e, bugün Seçkin Erdi ile ilk romanı Kampanayı konuşacağız. Teçkin erdi, erdi 1981'de İzmit'te doğdu, 1999'da İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi. 2002-2008 seneleri arasında muhtelif yayın evlerinde redaktör, editör ve çevirmen olarak çalıştı. 2012 senesinde İSTOS yayının kurucu kadrosunda yer aldı ve halen burada editörlük yapmaktadır. Evet Seçkin ben bu aslında kitabın yazılış serüvenini biraz biliyorum. Her ne kadar kitabın ne olduğuna dair konuşmamış olsak da yazılmakta olan bir romandan... E, Hayatımda haber. yeni bir şey var heyecanından. <gülüyor> evet, e, haberdar idik. E, kampana oldukça e, aslında... E, Personalarla dolu bir roman, bir kişinin birden çok personası ve zaman zaman personalarının birbiriyle çarpıştığı ve zaman zaman da o kişinin bedeninden çok personalarının sesini duyduğumuz bir roman. Sanırım kampana biraz buna da çağrışım yaptırıyor, personanın kendisine sadece işte ordudaki bir işarete değil. Ee, neden böyle bir personalarla dolu bu roman, niye böyle kurguladın? Ya birazcık sanıyorum hareken, hareket noktam şeydi. E, kişinin zihnindeki sesler meselesiydi. Ki hani çok hızlı şu anda finale geçiyor olacağım da. Bir de bütün bu seslerle aslında ne yaptığımız meselesiydi. Yani e, kendi buhranımız içinde o muydu bu muydu sorusundan ziyade bu buhrandan yaptığımız eylemin ne olduğu Hı -hı. ve bunun daha kıymetli olduğu sorusuydu. E, tabii bu kafadaki sesleri ya da Dış dünyadaki olaylara dair aldığımız pozisyonlar ve aldığımız pozisyonlar üzerinden kendimizi tekrar sonsuzca yargılamamız Hı -hı. karmaşasını e, biraz da karikatür bir mekanda Hı -hı. geçirmek gerekiyor. O yüzden bir kışta da geçen bir hikayeye dönüştü bu. Hı -hı. Yani arada başka Hı -hı. mülakatlarda söyledim bu bir okulda da geçebilirdi. Hı -hı. Bu bir akıl hastanesinde geçebilirdi. Bu herhangi bir... E, ...sınırları belli bir sokak içinde... ...ya da bir aile yapısı içinde de geçebilirdi. Çünkü ihtiyacımız olan... ...bir zor mekanıydı. Hı hı. Yani kişi kişinin... E, ...kendi o billur... ...zihin sarayını zorlayacak... E, ...orada yeni sorular doğuracak... ...yeni sorularla birlikte yeni eylem... ...gereklilikleri ya da eylemsizlikler... ...patiler ya da apatiler doğuracak... ...bir mekana ihtiyaç vardı. O yüzden bu hikaye bir kışla... E, ...bağlamında işlendi... Ee, çok da yardımcı oldu tabii ki çünkü e, bir taraftan gene benim hani yazar zihnimi kurcalayan bir erkeklik meselesi de vardı evet. tabii. O yüzden Hı -hı. bir erkek mekanında sadece erkeklerden oluşan mekanda geçmesi de çok e, yardımcı oldu pratik olarak. Aslında biraz sahtekarca da bir şey bu. E, yani zihnindeki o konuşmalar ve e, sonra kendi sahtekarlığını kendisinin fark ettiğini bize anlatması da çok sahtekarca bir şey. Tabii. Yani o sahtekarlığı örten bir şey değil. Ama tam da vurgulamak için zaten evet, tekrar evet. o sahtekarlığına yani, e, Ya Sonrasında çok birazcık daha şey yapınca hani e, kendi metnini dramaturgisini tekrar tekrar yapmak aslında o personeler meselesine Hı -hı. çok benziyor. Yani ben bir şekilde şunu çok normal ...olduğunu ya da birazcık artık normalize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada çok haddimi aşarak da söylüyorum bunu bazen. Ee, çok yanlış anlaşılabilecek, çok böyle büyük bir ruh huzuru... ...büyük bir psikolojik arasızlık olarak anlaşılabilecek bir şeye doğru gidiyor. Baştan bunun özrünü dileyim, o değil niyetim. Ama birazcık hani son dönemde şeyi... ...abarttık mı acaba diye sormadan edemiyorum. Yani tüm depresif hallerimiz, tüm... ...işte karar veremiyorum, yapamıyorum... İşte şunu yapmak istiyorum zihnimin bir tarafında bu ses deniyor ama öteki taraftan da şunu yapıyorum hallerimizin e, çok da doğal olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan zihni parçalıdır. Çünkü hayat parçalı. Çünkü farklı farklı personaları farklı farklı bağlamlarda taşımaya e, taşımak öğretildi bize. Ve aslında bu hususta yalnız da değiliz. Yani Tabii. ne yeganeyiz ne e, çaresiziz. Orada da işte bu hikayemizin de sonundaki aslında şey, komünyon paylaşma meselesine, bir olma meselesine geliyor. Gündelik hayatta çok hızlı tercüme edilebilecek bir şey. Birazcık daha birlikte vakit geçirdiğimizde, sohbet ettiğimizde sorunlarımızın yegane değil, seslerin de bize özgü değil, hep birlikte paylaştığımız ve bunu da aslında içinde yaşadığımız toplumun gerçekten işte ekonomik, siyasal, ideolojik belirlemeleri itibariyle de böyle paylaştığımız erkeklik meselesinde ya da sahtekarlık meselesinde olduğu gibi büyük bir olmayan iyiyi Hı. ya da büyük bir olma başka türlü olan bir kötüyü karşılıklı besleyen bir ...şeyin içinde... ...gündelik hayat içinde yaşıyoruz gibi... ...pardon... gene çok Tabii. uzattım değil mi Konuşurken. Güzel güzel... ...bir de bu... E, ...senin de bahsettiğin gibi... ...kitapta erkeklik ve ses meselesi... ...ikisi de ön plana çıkıyor... ...ve bu... E, erkekliklerin ...yani konuş... ...zihinde konuşan sesler... ...aslında belki de... ...tam da bir kışta da... ...bir erkeğin... ...asıl çıkarmak istediği... ...sesleri çıkaramaması... ...sürekli ondan çıkarmaya... Be ...çıkarması beklenen... Ee, ama aslında zihinde konuşan sesin dışarıya doğru çıkmaması ve sonra da bir işte e, yok olmuş ya da yok olmak üzere olan bir kilisenin çan sesine takı takık kalmaları mesela. Çıkamayan bir ses de var ortada bir taraftan. Bütün personelar birleşip neden o çıkamayan sesi çıkarmasınlar mesela? E, zaten oraya geliyor. Hı -hı. Yani ve o ses aslında benim eşitliğim de şey eyleme geçme meselesi. Evet. Yani bir sesle e, sembolize edilse bile aslında bir... Hayata dair eylem yapma. Ki mesela buradaki erkeklik meselesinde çok böyle açık açık bu bir erkek romanı tabii, tabii, bununla tartışıyoruz vesaire yapmak değil. da istemedim. Çünkü bir taraftan da gene haddimi aşarak yani e, güncel edeb edebiyatımızda çok fazla erkek metni var okumaya başladık. Çok ve farklı. bunlar da aslında şey diye ortaya çıkan metinler erkeklik sorgulayan metinler ama e, yani günün sonunda bir tür başka erkekliğin yeniden, e, ve yeniden üretildi. üretildiği ve... ...dokunulmazlığını kazandığı yani hassas ve bir şey evet. e, gibi bir durum var. Bunu bu değildi asıl oturduğumda yazmaya, baş bir hikaye yaratmaya çalıştığımda mesela. Bunun tam da çok zeminde, çok örtük olarak akmasını yani şey anlarında olduğu gibi... ...işte koğuştaki linç anında mesela hı hı. hani tüm iki yüzüyle ortaya çıkması evet. gibi anları düşünüyordum. ...yani umarım olmuştur... Evet, evet. ...onu da okuyucu karar verecek bilmiyorum... <gayet, gayet, ...yani yoksa... Iyi, gayet. Ee, ...bir de şöyle bir şey var... Ee, ...gerçekten kışlayı seçmiş olmak... ...tek başına zaten bir şeyi... E, ...sembolize de ediyor zaten bu kışta da gördüm, Mesela ben kitap okumaya başlarken şey diye düşündüm bu kışta da gördüğüm askerler öf böyle bir sürü klişelerle dolu hani böyle her şey bizim gözümüze mi batacak acaba diye düşünmedim değil ama dediğin gibi aslında hiç de öyle karşılaştığımız... Sonra onu bu, anlatmaktan vazgeçti evet, bir anda bu, değil mi? Evet askerler e, tamamen başka bir yöne kayıyor. Bu da aslında şeyi de getiriyor beraberinde. O düşünmeyle, e, seslerle birlikte e, başka bir anlatma şeklini bulmak. Yani kışla da başka şekilde yaşamak mümkün olabilir. Öyle değil mi? Ya da başka bir yerde dayatılan bir şeyin dışında yaşamak mümkün olabilir. Yani bu sesler re duymamıza engel bir şey değil bir taraftan da. Evet işte orada yine ilk baştaki soruya dönüyoruz. Yani bu sesler hep olacaklar. Ya da belli zor koşullarında belli... E, pozisyonlar almamız gerekecek ama nihayetinde e, bizim yani roman karakterimizin de sorduğu soru kendi bölünmüş Ben değiller yani gündüz ve gece beni diye ayrılmış ikilisiyle de sorduğu aynı soru yani e, olumlu olduğunu düşündüğümüz pozisyon bile yani evet. burada bir başka bir dünya var Ben bunun içinde biraz kendimi örteceğim ve o sırada da biriktireceğim pozisyonu çok böyle çok ilahi çok ee, şey neden ona bir vakanuvs pozisyonu yani ben bunun tarihini yazacağım pozisyonun bile aslında ne kadar konforlu ve ne kadar bir işe yaramayan bazen pozisyon olduğu evet. meselesi de devreye giriyor ve orada işte yegane sorumuz ne yap ne yapıyoruz? Evet askerlik tüm ki. bu seslerle tüm bu bize benzeyenlerle ne yapıyoruz? Evet, o anlamda mesela bir erkeğin kıştadaki konumu da aslında konforlu bir konum bir tarafta. Tabii ki, Tabii o, ki. sürekli yani o erkeklik e, duvarları arasında kuşatılmış. Ve kendisinden beklenilen bir takım davranışlar var. Nitekim kahramanımız da diyor ki ben hiç sesi bir çıkarmayacağım. Yapılması gereken şeylerin hepsini yapacağım. Oldukça korunaklı bir alan bir taraftan. E, tabii yani bir taraftan da şu var. Bir mülakatta e, şey olmuştu. E, bu erkeklerin askerlik anıları dediğimiz şeyin Hı. aslında ne kadar... işte bir Dadaist deney demiştim de çok şey yapılmamış. Yani bütün anıları kes, bir torbaya at, çek. çek yani mekanlar değişsin, isimler değişsin ama, ama... aslında çok... Aynı. Sabit bir örüntü içinde ve bu da bir taraftan tam da bu askerlik mitinin yapmaya çalıştığı şey. Şeydi yani işte bizden hep psikopatlar vardı tabii ki olacak. Evet. Çünkü onun içinde o var. Çünkü erkek dünyasının içinde o var. Evet. O orada tam da olmak zorunda. O olmazsa zaten oradaki hikayede bir eksiklik var demek. O şefkatli komutan tabii ki olacak. O çektiren işte uzman tabii ki olacak. Bu, bu şeyin... Ona? Bu dünyanın olmazsa olmazı zaten e, tabii bunlar. Tabii ki yani. Ama zaten. O, o, o öyle olacak yani. Çok basit bir işte Polisiye yazmak gibi. Evet. Hani o dört saca olacak. Şüphe yani. olacak. Evet. Kışta'da e, da. olacak vesaire vesaire. Kışta'daki yani. yaşamda da belirli figürler olacak. Tabii ki. E, şimdi bir ara verelim istersen. Tamam. Bir e, çalalım. E, Kitaptan. <gülüyor> kitabın finalinden çalalım. Yani istersek eğer bir tamam. sabah tak biraz tevit. Peki. Peki. İzlediğiniz Gülü içinde dost, dost. Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Seçkin Erdi ve Seçkin Erdi ile ilk romanı Kampana'yı konuşuyoruz. Ee, i̇lk bölümde daha çok bu erkeklik ve e, mekanın kışta olması gerekiyor gibi meselelerden bahsettik. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Bu erkeklik ve kaçışın bir kilisede ve yıkık bir kilisede e, insanların konuşması, işte senin de bir ilk bölümde söylediğim gibi bir takım şeyleri paylaşması yani başka bir paylaşım. Yani askerlikteki bir paylaşımdan başka bir paylaşıma e, ve bir sırra. Aslında öbür tarafta da bir sır var ama ortaya çıkmaya. Ama burada daha ...o mekanda... ...daha her şeyin ortaya çıkabildiği... ...daha insanların belki kendi seslerini... ...dinleyebildikleri... ...fakat bir taraftan da yıkık bir dini... ...yani bir mabette... ...e tabii yani... ...işte dini vurgusundan... ...ziyade birazcık daha hikaye vurgusu... Hmm. ...yani çanın üzerindeki... ...figürler meselesi... ...çünkü tam burası hayali bir mekan... E, ...ana anlatıcının... ...adı bile yok... Ee, bir tahminimiz var. Bir takım Arabi isimler, özel isimler geçiyor. Türkiye olabilir, Suriye olabilir, İran olabilir. olabilir. Bilemiyoruz yani. Evet. Aslında kadim bir her, bir, belki birçok kadimler evet de bir, Yani o. aşağı yukarı bir coğrafya hissimiz var. Ee, burada bir terk edilmiş bir köy ve onun işte mabedi... Meselesi en temelde ya, pratik olarak e, şunun için vardı benim için bir e, hikaye zaten tüm bu iç konuşmayla başka türlü bir gerçeklik zeminine kaymıştı. Bir e, polisiye sır istedim Hı -hı. aslında. Evet, var yani var zaten evet. Ona bir jarının bir anda o tarafa doğru kırmasını evet. o biraz öyle bir eğlenceyi evet. ve sonunda da yarım kalmış bir hikayeye çıkmasını istedim. Ve yarım kalmış bir hikayenin gerçekten el yordamıyla ve o hikayenin içine eklenerek yaşanması meselesi. Yani toprağa bir e, bardak şarap dökmek. Çünkü pardon sizinkileri şey yapıyoruz. Hissinin yani e, bir iki zaman arasında bir geçiş, geçiş. olmasını ki o geçişte şeyi sağlayacaktı. Yani dönüp bir kez daha etrafındaki hikayelere bile doymayan evet. gerçekten doyumsuz bir modern hatta postmodern zaman anlatıcısının... Artık yani bir çanın üzerindeki o figür öyle mi o da oradan mı gitmiş şeyine kadar daha fazla hikaye emmek istiyorum bütün ki bu da dışarıda aşağı yukarı yaşadığımız biriz Buna çarpmasıydı yani işte bir piramide de girebilirlerdi ama yani aslında ses coğrafi sadece. olarak e, şey daha uygundu tabii hmm. bir e, yarım kalmış bir köy anlatısının içine girmeleri yarıda kesilmiş zorla kesilmiş. Bir zor mekanda başka bir zor hikayesinin içine girmeleri bana daha doğru gelmişti. Ki Çan'da pratik olarak gerçekten eylem ve ses meselesini evet. sağlıyordu. Yankı da yapabilir. Böyle böylece. dekod ettik şeyi <gülüyor> <gülüyor> romanı değil mi? Evet, evet yankı da yapabilir ve yarım kalmış bir hikayenin Çarpıcı ki zaten, bir zaten bir işte şey iç şeyinde biri. düzeninde de okumayanlara çok fazla spoiler oluyor ama. Aa, önemli değil ki daha zaten, iyi. Ki zaten o yankıyı da görerek ikinci finali yapıyor Yapayım. anlatı. ...şimdi bu yankı meselesi de önemli... ...sesler sesleri de doğuruyor... ...metnin dili de ha, evet. şey. <gülüyor> ee, ...sesler sesleri doğuruyor... Ee, ...çoğu zaman kadim seslerle... ...günümüz sesleri birleşiyor... ...kimi ha. zaman erkek sesleriyle... ...aslında hiçbir cinsiyeti olmayan... ...sesler ve kelimeler bir araya gelebiliyorlar... Ee, ...bu son derece... E, ...şahane bir şey olmuş... ...bence... Ha, <gülüyor> ...ya bu benim çok tedirginlik verici... ...yani... Benim asıl işim olan işte editörlük, evet. redaktörlük vesaireden yani evet. e, seninle bir şeyimiz var, e, tanışıklığımız var. Evet, bir de e, editörümsün aynı zamanda. E, <gülüyor> <gülüyor> ama ya yani sonuçta ne diyeyim edebiyat ya da roman yazmak neyse yani edebi tür içinde bir şey üretmek benim gündemimde olan bir şey değildi. E, sadece şeyin tedirginliği vardı her zaman. Başka metinlere müdahale ederken ben ne kadar e, metnin kendi dünyası içindeyim, ne kadar kendi dünyama kayıyorum tedirginliği vardı. Aslında kampana birazcık bu e, başka metinleri zehirlemeye bir panzehir olarak önümde açık bir Hı -hı. dosyaydı. E, sonra işte artık bitmiş bir dosya oldu. Mehmet Zahit Aydın o da benim editörüm. Evet, <gülüyor> bu, buradan ona da bir selam gönderelim. Evet kesinlikle. E, gizli editör... Rüm'de öyle <gülüyor> dikilip kafamda hadi yani çok konuşuyorsun çok konuşma yaz dediği için. O da Sayın senin Özgür'e senarist bir insan. Ona da, da selam gönderim. Selam gönderim. <gülüyor> Neyse sonuç olarak yazarken şunu fark ettim ben ritimli yazıyorum. Yani bu denediğim bir şey değildi. Bu çok zor yani e, çok sevilmeyen bir şey de olabilir bilmiyorum. Ama bir şekilde yani hikayeyin zihnime gelmesiyle yazıya dökülmesi arasındaki şey de. Sürekli bir ritim duyuyorum hı hı. Ya yazarken müzik dinleyemiyorum mesela hani şey yaparsak o ritimde aşağı yukarı bu çağlama yansıma şeyini yarattı galiba ama dediğim gibi yani bilmiyorum yorucu olabilir Yo, hiç yorucu çok değil. güzel dediğin için şu anda <gülüyor> hey, havai fişekler çakıyor zihnimde <gülüyor> çünkü çok gerginlik vericiydi şu şu anı bekliyordum kaybeden. <gülüyor> Bir de şöyle bir şey var. Bu kelimeleri bu şekilde yan yana getirmek de kolay bir şey olmasa gerek. Birden bire bir ilhamla olmuyor herhalde. Bu kelimeler nasıl seçiliyor? Yani bazısı geliyor. Hı hı. Bazı yerlerde cümle ve hikaye akacak ve bir kelime istiyor. Hani biliyorum böyle dolanıyor. Biraz böyle durup bir dolan şey yapmak gerekiyor. Hani şu kitaba bir elime atayım. Şu sözlüğe bakayım. Evet, ba bayağı çünkü şey sözlükleri... Yani ya şeyleri falan çok tuhaf oluyor işte. İçtimai sakinin mesela. Yani <gülüyor> ortada bir içtiman var askersin ve sakin durman gerekiyor. Ama bir taraftan da bu bir dil bilgisi kalıbı yani. Evet. Bir yan o geliyor. Bir de kelimeler gibi. de öyle şeyler ya hani sadece hani duyduğumuz... Ama belki de hayatta karşılığını hiç düşünmediğimiz şeyler. Aynen öyle. Ve o çok keyifli bir oyun. Yani gerçekten onu oynamayı bile şey yapıyorum. Hani yani işte, hı hı. kubbe altına takılıp aa bu buymuş, bu buradan gelmiş, bu buradan gelmiş, bu buradan gelmiş de böyle etimoloji şeyleri, e, evet. dakikaları çok keyifli. İşte benim o diyeceğim. kök imgeler tam. Aslında onların hepsi birer imge. Tabii. Yani o kelimelerin hani şey gibi kelime ve sözcük demek arasındaki ilişki gibi. Hani sözcük. Çok daha başka bir şey ama kelime gerçekten çok imge yüklü bir şey. Ama ikisi de farklı zamanlarda evet. farklı anlatılar içinde kendilerini çağırıyorlar. Evet. Ya ben yazarken öyleydi yani şey diyorsun ya çok eski çok yeni ke kelimeler. Yani gerçekten o bir tanesi yani sözcük bazen çağırıyor kendini çünkü Heh işte sözcük bazen sözcük çağırıyor. Sözcük çağırıyor çünkü sözle ilgili bir şey var yani. Evet. Bazen kelime çağırıyor çünkü başka bir şey oluyor. Çünkü imgeyle daha yüklü bir şeyle geliyor. Yani öyle yani orada bir başka bir şey var yani belki bir bir kelam muhabbeti dönüyor bir kalem eh, muhabbeti evet. dönüyor bilmiyorsun onu yani hikayenin ne istediğini ki işte dediğim gibi ben de hep i̇şte kalem şey yapar işliyor yani Hı -hı. ha üç sesi yani KLM seslerini duyuyorum ses harfleri duyuyorum o kendi kendi hikaye oluşturuyor bazen. Oluşturuyor hani, de, evet. O sözcüklerin birbiriyle hiç şeyleri olmasa. ...yani işte kelile ve dinme de geliyor aklıma mesela işte, anladın mı? Bu şeyi e, düşünürken o... Evet ama bu önemli çünkü hani kelime ve sözcüğün birbirini çağırması... ...aynı zamanda imge ve sesin birbirini çağırması ve bu ikisini bir arada evet, düşünmek... bu da benim gerçekten şeyim hani o, o oluyor yani yazar... O, ...oluyormuş bu arada hani ben daha... Tazecik evet, ama... bir şey geç bir <gülüyor> <gülüyor> yazarım bilmiyorum. Bunların şeyi bunları ben söylemeyeceğim, bunları yani söyleyemem ben kanal kanalda. Evet. Yok estağfurullah hiç de öyle düşünmeyelim. Evet bugün 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edibiyatında seçkin ile ilk romanı Kampana'yı konuştuk. Daha nicelerini konuşuruz diye ümit ediyoruz. Ben de diyorum <gülüyor> e, Keyifli işmiş. Ve bu e, kelime ve sözcüklerin bir araya geldiği bir bölümle bitirirsek programı da bize bir bölüm okursan çok seviniriz. Öyle Peki. bitirelim. E, o zaman şey e, bu benlerin ayrıldığı... Sahneye bir şey yapalım. Yani, yani romanın biraz kırılma anlarından biri. Orada bitireyim diyorsun. Oh, bakalım, çok çok bakalım. teşekkür ederiz seçkinin. Ben teşekkür ederim. Hoş. Sağ olun Açık Radyo'ya, çalışanlarına ve Sayın Seval Şahin'e. Bizi burada <gülüyor> ayarladıkları için. Demek zevkti. Hoşçakalın. De. Görüşmek üzere. Sonra elbette pişmanlık içime çapa atacaktı. Onun gezdiği Yumanlar keşfedilmemiş. Haritaya işlenmemiş. Tuzluluk oranları hesaplanamamıştır. Ki gözyaşına renk. Pişmanlık omurgasız bir gemidir. Atlasvari dalgalar karşısında küçük bir sandal olur da bazen. Bazen lisan Yunan'da yağ gibi dedikleri süt liman bir denizde biri yalandan dört bacılı bir deve dönüşür ve yine tüm o sakinlikte görkemiyle içine batmayı becerebilir. Suları yaran burnu asla unutulmayacağını düşündüğüm beyazlığı köpürse de mavi yeşilin üzerinde, bir anlık dalgınlığın akabinde bu mucizenin elinden hiçbir iz kalmamıştır ondan geriye. Motorlu pervanlerle üzerine üzerine gelir kalbin gelkenleriyle salınır zihninde. Bir salapuryadır git dersin mecali yoktur kuntun. Uygun bir teklimanı vardır dönüşüne hiç tasiret olmayan. Döner doluşur, dolaşır, görünür, kaybolur. Uzağın sisine dolar, yakına istine koyar. Pişmanlık altın şehir umacısı, bin konağın bulamacı, yamyam korsan yağmacı yatağı gemi, inayeti sendedir, nihayete sende var. Renklerden, dokulardan, polifonik, polifonik seslerden ve nazari olarak duygulardan aradılmış böylesi bir yerde elinde çevirip, fark edip, sıcağını soğurup ve bazen de soğuğunu hissetmek için dudaklarında ve boynunda gezdirdiğin bir küçük taşı boşluğa doğru savurduğunda ve düştüğü yerde vaziyet ettiğini gördüğünü binlercesinin eziliyorsun küçük hevazkarın bir tepenin arşına taşınmayı bekleyen dev kayanın önünde. Yani bir taş yahut bir his, basit bir tanesi. Kısa ve küçük harfli bir ah mesela ya da bir pıt elbette. Dev bir çığ çağırıyor kuytusunda haşır huşur vıcık ve ilk kabilelerinden mantarlarını yurt kurduğu minik nam ayak baş parmağından binlerce fikirleşti başına kadar tüm bedenini kaplayacak olan. His boğuluyorsun, hiçbiri o ana ait olmayan. Sağlığın yerinde mi?